A. Kürdistan toplumunda bazı ayırt edici çizgiler 1. Kürt, Kürdistan kavramları ve tarihi için kısa bir taslak Kürdistan'ı bir ülke, Kürtleri ve diğer azınlık grupları da toplum olarak tanımlamak güçlükler arz etmektedir. Orta Doğu coğrafyasında ülke kavramları değişik tanımlamalar içermektedir. Orta Çağ'dan başlatırsak, dinsel temelde ülke tanımları daha ağırlıklıdır. Diyari İslam, Diyari Küfar Kavim ve etnisiteye dayalı ayrımlar olmakla birlikte net sınırlarla ayrışma yoktur. Hangi kavmin ve etnik grubun sınırları neresidir diye sorulduğunda verilecek cevaplar kesin değildir. Genel anlamda kavim ve aşiret topluluklarının oturma alanları belirtilir. Belli bir siyasi oluşuma denk düşmezler. Siyasi oluşumlar daha çok kent temellidir. Coğrafyası da kentin etkinlik alanıdır. Aşiret yayılım alanlarının sınırları yaz-kış değişebilmektedir. Güçlü hanedanların mülk sınırları ise siyasi bir anlam vermekten uzaktır. Fakat genelde Arap, Türk, Kürt, Fars ve daha alt düzeydeki kavimlerin sınırları ana hatlarıyla konuştukları dil ve kültürleri tarafından belirlenmektedir. Kürdistan teriminin temelinde kur kelimesi yatmakta olup Sümer kökenlidir. Sümercede kur, dağ demektir ki eki aidiyeti ifade eder. Böylelikle kurti kelimesi dağlılar, dağlı halk anlamına gelmektedir. Milattan önce 3000'lere kadar geriye götürülebilir. Başka atlandırmaların yapıldığını da görmekteyiz. Milattan önce 1000 yıllarında halen güçlü bir varlığı olan Batı komşuları, Lubiler, Kürdistan bölgesi için köyler memleketi anlamında gond bana kelimesini kullanmaktaydı. Gond halen Kürtçe'de köy anlamında kullanılmaktadır. Asur'luların hakimiyet döneminde nairi, nehir halk anlamında nairiler kelimesi kullanılmaktaydı. Hatta dijle zap arası nairi federasyonunun kurulduğunu bilmekteyiz. Daha geniş bölümüne Madein, Met maden ülkesi, ihtimali yüksek bir adlandırmasının yapıldığını görmekteyiz. Asur dönemi olan M.Ö. 1300-600 arası bu adların yaygın kullanıldığı bilinmektedir. Urartu kelimesinin de benzer bir çözümlemeyle Sümer kaynaklı olduğu söylenebilir. Ur, yüksek tepe anlamındadır. Urartu, yüksek topraklar, yüksek arazideki memleket anlamını içerebilir. Sümerler aşağı Mezopotamya'da yaşadıkları için üstündeki yüksek platolu Kürdistan'a hep yükselti ifade eden atlar takmışlardır. Hurri kelimesi de büyük ihtimalle aynı kaynaktan gelmektedir. Yüksek memleketli halk anlamına gelmektedir. Yani yine dağ halkı demektir. Komagenes Helen kökenli bir atlandırmadır. Bugünkü Adıyaman merkezli Komagene Krallığı yaklaşık milattan önce 250, milattan sonra 100 yıllarında yaşamıştır. Kom halen, zom anlamında yarı göçebe topluluklara ve yerleşim yerlerine verilen addır. Gene ise soy, kabile, aşiret anlamına gelmektedir. Komagene yarı göçebe aşiretler diyarı anlamına gelmektedir. Orta Çağ'da Arap sultanlarının hakimiyet dönemlerinde Belet Ekrat Kürtler bölgesi adlandırma olarak kullanılmaktadır. Farsça konuşan Selçuklu sultanları ise bugünkü anlamda Kürtlerin diyarı Kürdistan kelimesini resmiyette ilk kullanan devlet sahipleri olmaktadır. Daha sonraları Osmanlı sultanları özellikle Yavuz Selimle birlikte Kürdistan hükümetleri eyaletleri biçiminde bolca Kürdistan geçen deyimleri kullanmışlardır. 1848 ve 1867 Arazi Kanunnamesinde Kürdistan eyaletleri resmen kurulmuştur. Meşrutiyet dönemlerinde Kürdistan mebuslukları tesis edilmiştir. 1920'lerde Mustafa Kemal yaygın biçimde Kürt ve Kürdistan içeren talimatlar, görüşler beyan etmiştir. Resmi inkarcılık daha çok isyanların bastırılmasından sonra yaygınlaştırılan asimilasyon politikalarıyla geliştirilmiştir. Kürt ve Kürtlerin memleketi anlamında Kürdistan, belki de tarihin en eski halk ve ülkesinin adı olarak anılma ayrıcalığına sahiptir. Fakat günümüze doğru siyasi olmaktan çok jeokültürel anlamında kullanılmaktadır. Irak Kürdistan'ın da federe devlet kararıyla birlikte artık siyasi anlamda da karşımıza Kürdistan kelimesi çokça çıkacak demektir. Daha önemlisi de, PKK'nin yol açtığı siyasi gelişmelerle Kürdistan kelime olmaktan öteye bir toplumsal siyasal kavram olarak uluslararası ve bölgesel alanda yaygınca tanınma durumuna gelmiştir. Stratejik olarak Kürdistan, Fars, Azeri, Arap ve Anadolu Türkleri arasında yer alan yaklaşık 450 bin kilometre karelik bir alanı kapsamaktadır. Orta Doğu'nun yüksek dağlık, ormanlık ve bol akarsulu, verimli ovalı coğrafyasını teşkil etmektedir. Bitki örtüsü hayvancılığa elverişlidir. Toprakları her çeşit meyve, sebze ve tahıl yetiştirmeye elverişlidir. Tarihin en büyük devrimi Neolitik Tarım Devrimi'nin M.Ö. 11.000-4.000 ana merkezi durumundadır. Uygarlıkların kaynağı ve geçiş alanıdır. Bu stratejik konum kavim olarak Kürtlerin kendilerini korumalarına imkan verirken uygarlık alanında sürekli geçiş ve işgaller nedeniyle geri kalınmasına yol açmıştır. Kürt toplumunu tanımlamak daha kolay olmaktadır. Dağ, tarım ve hayvancılık Kürt halkıyla özdeştir. Kentlilik Kürt'de uzak bir kavram iken köylülük belki de tarihte ilk defa Kürtlerin atalarının gerçekleştirdiği en temel toplumsal olgudur. Kürtler ne kadar bundi ve göçebi ise o denli kentli olmaktan uzaktır. Komagen'in çok iyi açıkladığı gibi yarı köy ve göçerlik Kürtlerin binlerce yıllık yerleşim ve hareket düzenidir. Kentleri ise daha çok işgalciler kurmuş veya doldurmuşlardır. Tabi bu demek değildir ki Kürtler kent kurmamış ve uygarlık sahibi olmamıştır. Urartu, Met, Mitanni devletleri başta olmak üzere çok sayıda kent uygarlığının sahibi oldukları da bilinmektedir. Ortaçağ'da da yaygın kent ve eyalet hükümetleri kurmuşlardır. Fakat kurulan devlet ve hükümetler uzun süreli olmadıkları için kentler daha çok işgalci güçlerin karargahını ve çevre toplumunu teşkil etmiştir. İlk çağlarda Sümer, Asur, Arami, Pers ve Helen etkileri kent ve yazılı kültür eserlerine damgasını vururken, Orta Çağ'da Arapça ve Farsça dil ve kültürlerinde iz bırakmıştır. Birçok aydın, devlet adamı ve komutan bu komşu dil ve kültürlerde rol oynamışlardır. Kürtçe'nin çok eski bir kökeni ve kültürel temeli olmakla birlikte sınırlı ölçüde yazı dili olması ve devlet dili haline gelememesi, gelişme ve belge bırakmasını önlemiştir. Buna rağmen Kürt kültürü dolaylı yollardan, yaşayan etnik varlığından, tarihsel kalıntılardan günümüze kadar varlığını yansıtabilmiştir. Kürt dili ve kültürü kuvvetle muhtemeldir ki birçok arkeolog bu görüşü paylaşmakta Toros, Zagros eteklerinde Neolitik devrimi ilk başlatan dil ve kültür olarak zamanla tüm Hint-Avrupa kökenli dil ve kültürlerin temelini teşkil etmiştir. Milattan önce 9000'lerden itibaren Hint-Avrupa coğrafyasına doğru fiziksel olmaktan çok kültürel olarak yayıldığı tahmin edilmektedir. Kendi oluşumunu ise Milattan önce 15000-10000 bin, bin yıllarına kadar götürebiliriz. 4. Buzul döneminden çıkışla Milattan önce 20000-15000 bin, bin, birlikte alanın en otokton yerli kültürü ve dili olarak şekillenmesi kuvvetle muhtemeldir. Kürt etnisitesi milattan önce 6000'lerde iyice ayırt edilmektedir. İlk defa Horiler adıyla milattan önce 3000-2000 arasında tarih sahnesine çıktıklarını görmekteyiz. Sümerler, orman ve madenler, Huri boyları ise uygarlık zenginliği nedeniyle binlerce yıl karşılıklı saldırma korunma mücadelelerine girişmişlerdir Babil, Asur Hitit, İskitler, Persler ve Helenlerle bu tarihsel diyalektik sürüp gitmiştir Belki de yerleşikle göçerin en uzun karşılıklı akınlarını yaşayan kavim ve boyların başında Kürtler gelmektedir Sümer uygarlığının Hitit, Luvi İyon ve Perslere taşınmasında Huri ve Met Kürtlerinin rolü belirleyici olmuştur bu halkların Hint-Avrupa dil ve kültür grubundan olması bu gerçeklikle yakından bağlantılıdır. Herodott tarihinde Helenler üzerinde en etkili kültür ve dilin Met kaynaklı olduğu çok açıkça görülmektedir. Milattan önce 900-400 yıllarına kadar Helenler Met'lerin yoğun etkisini yaşamışlardır. Birçok maddi ve manevi kültür ögesini bu dönemde Urartu, Med, Pers kaynaklarından almışlar ve kendi sentezleriyle zenginleştirmişlerdir. Kürtlerin ataları Huriilerin Milattan Önce 2500-1500, yine Huri kökenli Mitannilerin Milattan Önce 1500-1250, Nairilerin Milattan Önce 1200-900, Urartuların Milattan Önce 900-600, Medlerin Milattan Önce 700-550 dönemlerinde aşiretler konfederasyonu ve krallıklar halinde yaşadıkları tahmin edilmektedir. Bu dönemdeki Kürt toplumu hiyerarşik ve devlet geçişlidir. Kuvvetli bir ata erkilliği geliştirdikleri gözlemlenmektedir. Neolitik tarım çağında kadının daha çok işlevsel olmasından ötürü Kürt toplumunda kadının ağırlığı güçlüdür. Bu gücünü uzun süre kullandığı, bunun temelinin de tarım devrimi olduğu kuvvetle muhtemeldir dildeki dişil öge tanrıçası Tar kültü bu gerçeği doğrulayan kanıtlardır. Zerdüştlük milattan önce 700-550 döneminde bir Kürt zihniyet devrimi olarak gelişim göstermiştir. Zerdüşt zihniyeti tarıma dayanan, hayvan sevgisiyle dolu, kadın erkek eşitliğine dayalı, özgür ahlaklı bir öğreti olarak hem Persler kanalıyla doğu hem Helenler kanalıyla batı uygarlığı üzerinde güçlü etkileri olan bir kültürdür. Doğu-Batı kültürlerinin ayrışım hattında yer alıp ikisi üzerindeki derin etkisi uygarlığın şekillenmesinde en azından Musevilik ve İsevilik kadar kaynak rolü oynamıştır.